Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdillah, nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve ne billahi min ve min Men ve men hadiye Ve la ilaha illallah la ve tehu le şerike le abduhu ve bat, Allah, ve Muhammedin sallallahu ve sellem. Ve شجر الأمور متساتها، و كل متسة بدعة، و كل بدعة ظلالة، و في النار. Geçtiğimiz hafta Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek konusundan bahsetmiştik. O konuyla ilgili olarak kısa bir tetimme tamamlayıcı bölüm var. Genel tekfirle özel tekfir arasındaki farka dair. Onun ardından küçük çirk. Konusuyla devam edeceğiz. Yine uluhiyet tevhidinin meselelerinden. Şey küçük küfür. alimlerin Alimlerden geçen hafta aktardığımız e, Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenlerle ilgili sözler mevcut kanunlarla hükmetmenin, onlara razı olmanın ya da onları bağlayıcı kabul etmenin küfür olduğunu açıkça ortaya koyan bu sözler değerlendirilirken burada Genel anlamda küfrün ki burada kastedilen büyük küfürdür. Kişi İslam dininden çıkaran büyük küfürdür. Genel anlamda küfrün söz konusu olduğu bilinmelidir. Yani geçen hafta bahsettiğimiz konu büyük küfür ile ilgili bir meseleydi. Ancak bunları irtikab eden, bunları işleyen belirli bir şahsın tekfir meselesine gelince burada bazı şartların bulunması ve tekfire mani hususların olmamasına bakılır. Böyle bir kişinin tekfiri için gerekli şartlar şunlardır. İlim, buluğ, yani ilim derken meselenin e, dindeki hükmünü bilmek. Buluğ, buluğ çağına ermiş bulunmak, akıl, akıl sahibi olmak, kasıt, bilinçlilik ve tevil bulunmaması. Tekfire mani unsurlar ise şunlardır. Cehalet, tebliğe ulaşmamış olması, küçüklük yani buluğ uçağına varmamış olma, mecnunluk yani akıl sahibi olmama, hata yani kasıtsızlık, unutma aynı şekilde, zorlama bir ikrah altında bulunmama ve tevil. Bu da bütün bunlarda tekfire mani olan unsurlardır. Muayyen bir şahsı tekfir etmeden önce ...delilin varlığına ve mazeretlerin ortada bulunmamasına, yokluğuna itibar edilir. Bu, muayyen şahısların tekfir edilemeyeceği anlamına gelmez. Bilakis şartlar vaki ise muayyen kişilerin de küfrüne hükmedilebilir. Bu şartlar ve manilerin varlığı konusunda alimler arasında ihtilaf olabilmektedir. Fakat bu mühim değil, genel anlamda küfür hükmü verme konusunda ihtilaf olamaz. Genel anlamda. Hani e, biz dedik ki Allah'ın indirinden başkası hükmedenler, Allah'ın indirinin dışında hükmedenler kafirlerin takendirdir. ayeti. bakın bu genel bir ifade. Burada bir ihtilaf yok. İhtilafın olduğu kısım muayyen şahısların tekvirinde. Burada söz sonsu olabilir. İhtilaf, çünkü i̇bn Kesir'in de belirttiği üzere nasların beyanıyla hak olan görüş açıktır ve üzerinde ulemanın icması vakidir. O halde muayyen şahıslar üzerine kim hükmedebilir? Alimler ve dini hüküm verebilecek olanlar hükmedebilirler. Alimler muayyen bir şahısla oturur ve tekvir şartlarının varlığına ve o kişiye uyup uymadığına bakarlar. Yani şartların yerine gelip e, tekvirin manilerinin ortadan kalkmış olmasını değerlendirirler. Tekvire mani unsurları değerlendirirler. Acaba bu kişiye İslam'ın delilleri sunulmuş mu? Araştırırlar. Sonra da bu kişinin küfrüne ya da kafir olmadığına hükmederler. Ulema aynı zamanda nikahının fesine ve miras ilişkisinin kesileceğine de karar verir. Muayyen bir şahsın tekrüne ancak ehli ilim ve kadılar hükmedebilir. Tebaa bu konuda alimlere, kadılara tabidir. İşte günümüzdeki e, en büyük problem burada zaten. İşte insanların kendi başlarına birilerini tekfir etmesi gerekiyor. Mesela kendi ailesinden birilerini, kendisini İslam'a nispet eden birilerini e, gördüğü küfür fiilinden, şirk fiilinden dolayı tekfir ediyor. Ondan sonra işte benim bununla mirasım nasıl olacak veyahut da şöyle böyle muamelem nasıl olacak diye. Önce hükmü veriyor, ondan sonra da ben bu işten nasıl yırtacağım, nasıl kurtulacağım, nasıl e, meselemi çözme kavuşturacağım diye ondan sonra fetva aramaya başlıyor. Halbuki tekfir hükmünü verirken çok rahat veriyor. Bu e, gerçekten önemli bir mesele. En azından ana hatlarıyla şunların bilinmesi lazım, şusların bilinmesi lazım. İman derslerinde üzerinde dura dura açıkladığımız gibi bir kimseye biz Müslüman hükmü verdiğimiz zaman ona iman hükmü vermiyoruz. Yani falanca Müslümandır dediğimiz zaman onun neyine bakıyoruz? Kelime-i şehadetine veya İslam'ın alameti olan bu takım fiillerine bir selam vermesi bile bu alameti ifade edebiliyor. Bir selamla bile biz bir kimsenin Müslüman olabildiğine hükmedebiliyoruz. Allah bize bu yetkiyi vermiş. Ama Allah falan mümindir deme yetkisini bize vermemiş. Çünkü iman kalbin hasleti. Hatta kendisine bile ben müminim demeyi ancak inşallah sözüyle beraber istisna ile kullanmayı sahabe e, tavsiye etmiş. İnşallah mü'minim demelidir. Ben mü'minim diyen birisi için mesela İbn Mes'ud yıllar ne diyor? Bari cennetlik olduğunu da söyler diyor. İşte bunun gibi e, bizim Müslüman dediğimiz bir insan için sözümüz onun sadece İslam'ını, imanına şahitlik değil. Buna bir şahit olamayız. Ki i̇nsanların kalbine yarıp bakamayız. Tekfirde ise bir kimseye kafir veya müşrik hükmünü verdiğimizde ise ondan hem İslam sıfatını hem de iman sıfatını kaldırmış olacağımızdan tekvirden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakındırmış. şiddetle sakındırmış bundan. Şayet o kimse de bu küfür tam anlamıyla yani şartları yerleşmemiş, manileri ortadan kalkmamışsa yani haksız tekvirde bulunmuşsa o, o söz kendisine döner diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple biz burada şunu dikkate alıyoruz. O kimseyi temize çekmek için değil, yani küfür veya şirk fiilini işleyen bir kimseyi temize çekmek için değil, kendi imanımızı sağlama almak için tekfir hükmünden sakınmak mecburiyetindeyiz. Ama şartları oluşmuşsa, küfrü bevah dediğimiz, apaçık küfür dediğimiz bir husus söz konusuysa o zaman e, onun tekfiri gün ortasındadır. O da nasıl olur? Bir kimse kendisini İslam'dan başka bir dine nispet eder. Ama bunların da hep altının doldurulması, boşlukların doldurulması gereken sözler. Bunları kullanmamız bile altı doldurulması gereken sözler. Birisi bu sözümüzü alır der ki, ya ben de böyle yapıyorum zaten. Adam kendisini diyor demokrasiye nispet ediyor diyor. Veya kendisini işte tarikattan nispet ediyor. Tarikat İslam'dan başka bir din diyor. Böyle çıkıyor için içinde. Böyle değil. Bir kimse kendisinin nispet ettiği şeyi, mesela diyor ya ben demokrasi taraftarıyım. Bu sözüyle bir kere demokrasinin İslam'dan ayrı bir din olduğunu bilecek. Ne dedik? Bak ilim şartı, cehaletin bulunmaması, yani bu manenin bulunmaması, kasıt, tevil, bunların bulunmamasına azam dikkat edilmesi lazım. Bir kimse ben Hristiyanım dese, ona kafir dese bir insan, ben Hristiyan dediği için hiç kimsenin başı ağrımaz. Hakikatte o şakayla bile bunu söylemiş olsa o kimse kafir diyenin başı ağrımaz. Çünkü bu söz başlığı başına bir küfürdür. Bak bu küfür bevah dediğimiz apaçık küfür. Hristiyanlığın İslam'dan ayrı bir din olduğunu bilmeyen hiç kimse düşünemez. İşte bizim burada, bunlara dikkat etmemiz lazım. Ş şöyle dinde bilinmesi zaruri olan bir meselede cehaleti mazeret söz konusu kabul etmiyoruz. Dinde bilinmesi zaruri olan bir meselede. Mesela ben Hristiyanım diyen bir insan için bunu söylüyoruz bak. Bir Hristiyanım diyen bir kimse Müslümansa eğer Hristiyanım Hristiyanım demekle o o kimse kafir olmuştur. Hadiste açık bu şekilde bildiriliyor. Kim kendisine İslam'dan başka bir dine nispet ederse dediği gibidir diyor. İster şaka ister ciddi söylemiş olsun. Ama bak Hristiyanlık da durum bu kadar açıkken demokrasi de bu kadar açık değil. Demokrasinin mahiyeti bilinmiyor. Bir insan demokrasiyi İslam'dan ayrı bir din olarak bilmesine rağmen bunu söylüyorsa tamam. Yani ilim engeli veya il, e, cehalet engeli kalkıp da ilim şartı e, yerine gelmişse bak burada e, birinci engel kalkmış oluyor tekvirin önündeki. Sonra geliyoruz tevil meselesine. Bu adam tevil ediyor mu? Yani demokratın derken işte İslam e, İslam'a uygundur falan filan diye delil getiriyor mu? Ayetten, hadisten e, bazı nasları tevil ederek mi bunu yapıyor? Bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirilir. Bu sebeple buna ilim ehli hükmeder diyoruz. Cahil nereden bilsin bunları? Bu şartları hangi ölçüyle değerlendirsin? Toplumda cahiller arttığı için Falan kimse alim diyor. Adam diyor Buhari'yi ezberlemiş diyor. E bu, da, bu sözü de söylediğine göre diyor. İşte şöyle de bir söz söylüyor diyor. Demek ki diyor bu düşrik diyor. Ya alimlik şartı e, o engel kalkmış olabilir. Ama tevil gibi veya kasıt gibi diğer bazı şartlar e, bulunmaya devam eder. Şimdi hak üzerinde olduğunu zannedenleri kınıyor Allah azze ve celle ayetlerinde. Mesela kafir olup da hak üzere olduklarını zannederler diye ayetler var. Bu şekilde ifade eden ayetler var. Demek ki bu, bu kimseler hak üzere olduklarını zannediyorlar diye tutuyor. Bunu Müslümanlar hakkında da uyguluyor. Yani Müslümanım deyip de e, küfür ve şirk fiili işleyen kimseler hakkında da bu hükmü uyguluyorlar ve direkt tekfir ediyorlar. Bu kafirler için söz konusu olan bir ayet. İşte i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın kafirlerden bahseden ayetleri müminlere yorumlarlar dediği harcileri bahsederken kullandığı bu ifade bunun için. Burada şu var. Hak özel olduklarını zannederler. Bir kimsenin zanına tabi olması batıldır, kınanır. Kendisini İslam'a nispet eden kimse için de böyle. Ama bugün baktığın zaman Allah Celle'nin bu bahsettiği kesim kendisini İslam'dan başka bir dine Nispet ettiği bir Hristiyan da kendisinin hak üzeri olduğunu zannediyor değil mi? Veya Yahudi de. Bu İslam dışındaki dinler için geçerli. Onların zannetmeleri, kendilerini hak üzerine zannetmeleri kendilerine hiçbir şey kazandırmaz. Ama la ilahe illallah demiş, kelime-i tevhidi söylemiş bir kimsenin zanna tabi olması, o kimseden küfrün vaki olduğunu değil, günahın zanna tabi olma hatasının vaki olduğunu ifade eder. İbn-i Kayyım Rahimallah'ın şu sözü var. Doğru ilme ulaşma imkanı olan ona ulaşmıyorsa cehaleti mazeret değildir diyor. Bu ifadeyi de tutuyor. Bak diyor cehalet mazeret değilmiş. İbn-i Kayyım cehalet mazeret değil diyor. diyor. İbn-i Kayyım'a göre cehalet mazeret değildir diyor. Ama sen buradaki cehalet mazeret değildir sözünü tekfir hakkında e, kullanırsan İbn-i Kayyım orada tekfir için söylemiyor bunu. Tekvir hakkında kullanırsan burada hata edersin. Cehalet tekvirin engellerindendir. Ama mazeret değildir diyoruz biz şimdi bu manada. İbni Kayyım'ın dediği manada mazeret değil. Bir kimse ilme ulaşma imkanı varken ulaşmamışsa ona günahkar olur. Ulaşmadı bu ilim sebebiyle küfre girmişse ha orada bakılır. Bir kimse... Yani e, ulaşmadığı bu ilmi yani ya şurada kitap var da okumuyorum mesela. Ben bu kitabı okumamam sebebiyle küfre girecek miyim? Yani benim o ilmi öğrenmemem küfür müdür? Bunu bilmiyor olabilir. Bir kere cehalet e, tekfirin manisidir dediğin zaman bak o onun önünü kesiyor değil mi? E, ben kitabın içeriğini bilmiyorum ki. Yani ilme ulaştığım zaman o ilim beni nelerden sonra unutulacak bilmiyorum. Bilmediğim bu, bu ilim beni ya küfürden koruyacaktır ya günahtan koruyacaktır. Ulaşamadığım, ulaşmadığım bu ilim. Hasden ulaşmadığım bu ilim. İkisinden biri. Ben ilk önce o ilmin mahiyetini bilmeliyim ki, ya ben bu ilmi öğrenmesem kafir olurum. Bu şekilde, net bir şekilde bilmeliyim ki ancak o zaman e, işte tekfirin manisi olan cehalet söz konusu olsun. Ortadan kalkmış olsun. Her meseleyi kendi başlığı altında el almak lazım. Yani cehalet mazeret değildir derken biz e, ilim öğrenmenin farz olduğunu, herkese farz olan ilmin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini ifade etmek için bunu söyleriz. Ama cehaletin tekfire mani olması kişilere göre değişir birine göre mazeret olan yani tekfire mani olan bir cehalet bir diğerine göre olmayabilir. Tebliğin kendisine ne kadar ulaştığına bakar. ilmin kendisine e, ne kadar ulaştığına bakar. Bunlar işte yüzeysel olarak ana hatlarıyla söyleyebileceğimiz şeyler burada. İşte bu sebeple e, sözlüğümüzü tekrar toparlayacak olursak bilgilerimiz İnsanların İslam'ına İslam alametini görmekle hükmetmek bize verilmiş. Ama küfür alametini görmekle, küfürlerini görmekle kafir olduklarına hükmetme yetkisi bize verilmemiş. Her gördüğün küfre işte kafir oldu demeyeceksin. İman derslerinde getirdiğimiz bu konuda delillerden birisi Ebu Zer radıyallahu anh. Nebi aleyhissalatü vesselam'ın ey Ebu Zer sende cahiliye kalıntısı var demesi. Bak bir küfür fiili, Allah Resulü'nün küfür diye, cahiliye diye e, ifade ettiği bir fiili Ebu Zer radiyallahu anh işlemiş. Onda kalıntı var diyor. İşte haricilerle bizim aramızdaki ayrıcı fark bu. Yani e, bir kimse de iman ile birlikte küfür bulunabilir. Bir kimse de küfür bulundu diye İslam'dan, imandan çıkmaz. Bu manilerden dolayı, şartların yerine gelmemiş olduğundan dolayı. Ama şartlar yerine gelmişse o zaman tek bir söz sebebiyle insan İslam dininden dışarı çıkar. Aleyküm selamun aleyküm. Şimdi yine uluhiyet tevhidinin başka bir e, meselesi küçük küfür. Şimdiye kadar büyük küfürle ilgili konuları işlemiştik. Küçük küfürde dinden çıkma söz konusu değildir. i̇bn Abbas ve diğer bazı tabiinden alimler kendi dönemlerinde Allah'ın indirdikleriyle değil de kendi heva, heves ve reyleriyle ya da rüşvet alıp bir veya pek çok konuda karar veren hakimleri böyle nitellemişlerdir. Bu hakimler mesela İbn-i Mesud radıyallahu anh'den ee, gelen bir rivayette Taberi tefsirinde gelen e, hükümde rüşvet küfürdür diyor. Yani burada kastettik küçük küfürdür İbn-i Mezud radiyallahu anh'ın. i̇bn Abbas radiyallahu anh'ın sözünü biliyorsunuz zaten. Maide suresinin 4. ayeti hakkında Allah'ın indirildiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta ayeti hakkında. Bu küçük küfürdür. Küfrün altında küfürdür diyordu. O bunu haricilerle tartışırken diyordu. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle, indirdiğiyle hükmetmemek demek günahları işlemek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemektir. Yani bu da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemektir. Ee, hariciler bu ayeti kullanarak büyük günah işleyenleri e, tekfir ediyorlardı. Kafir diyorlardı. Büyük günah kişi küfre sokar diyorlardı. Allah'ın indiriyle hükmetmemek de bunlardan birisi. i̇bn Abbas radiyallahu bu sizin anladığınız gibi değil diyordu. O küfrün altında küfür. Kişiyi İslam dininden çıkarmayan, Allah'ı inkar etmek gibi, melekleri, peygamberlere iman etmek, e, inkar etmek gibi küfür değil diyordu. i̇bn Mesud radiyallahu anh de bu konuda e, hükümde rüşvet küfürdür diyor. Haricileri tutuyor diyor ki bak diyor e, hükümde demek ki bu küfürdür diye İbn-i Mesud i̇bn Abbas'ın sözüne muhalefet etmiş. O halde i̇bn Abbas'ın sözü merfu adres hükmünde olmaz, delil olmaz diyorlar. İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın bu sözünün kaynağı olarak Taberi'nin tefsiri e, tefsirinde geçiyor. Sahih bir isnatla geliyor. Ve Taberi bunu e, Maide suresinin 44, 45, 47. ayetlerinin tefsirinde değil de 42. ayetinin tefsirinde veriyor. Neden? Rüşvetin ne kadar çirkin olduğunu, rüşvet almak haramdır, büyük günahtır diyor. Ama hükümde rüşveti soruyorlar, o küfürdür diyor. Burada kastettiği, yani ne kadar tehlikeli, bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu anlatmak. Hükümde olursa o daha da beter demeye getiriyor. Bunu işte hüküm konusunda olunca o büyük küfürmüş gibi şey yapmaya çalışıyorlar. Halbuki rüşvet rüşvettir. Rüşvet büyük günahlardandır. İbn-i Mesud radiyallahu anh de bunu e, küfürdür sözüyle onun ne kadar büyük günah olduğunu ifade etmek istiyor. Nitekim Ebu Bekir el-Hallal ve e, Es-Sünne üzerine yani akide üzerine yazılmış kitaplarda bu rivayet hep haricilere reddiye olarak İbn-i Mesud'dan getirilir. Yani küçük günah, günah büyük günahların sahabelerden bazısı tarafından küfür diye isimlendirildiğine dair. Nitekim Allah Resulü de isimlendirmiyor mu? Mesela hanımına arkadan yanaşmak küfürdür diyor. Bunun gibi. Küfür olarak nitelediği bazı büyük günahlar vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zina zina işleyenler iman sıfatını kaldırıyor mesela. Kişi içki içtiği esnada, zina ettiği esnada iman üzere değildir diyor. İman bulunduğu halde zina etmez diyor. Ama hiç kimse, yani hariciler dışında hiçbir ehl-i sünnet... Dememiştir ki zina eden kafir olur. Bunu dememişlerdir. Çünkü zina edene uygulanan ceza, Allah Azze ve Celle'nin koyduğu ceza, Müslümana uygulanan ceza. Ona küfür haddi değil. Evet. La Onlar bu konuda karar veren, pek çok konuda karar veren hakimleri, rüşvetle karar veren hakimleri böyle nitelemişlerdir. Bu hakimler Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerinin en doğru olduğuna inanmaktaydılar. Bunların hükme medar olması gerektiğini ve genel anlamda bu hükümlerin bağlayıcı kılması gerektiğini düşünmekteydiler. Mesela şeriata bağlı bir kadı Muhsan Zani'nin. Muhsan Zani ne demek? Başından evlilik geçmiş. Zani. Yani Muhsan diye evli kastedilir genelde ama dul içinde aynı şey, aynı hüküm geçerli. Muhsan Zani zina eden başından evlilik geçmiş bir kimsenin neyi recmedileceğine muhsan olmayanında yani bekar zina edeninde celde yani sopa dayak cezasına çarpılacağına inanmakla birlikte rüşvet alarak suçu sabit bir zani hakkında hükmü değiştirirse ya da evrakları tahrif ederse ve örneğin üçüncü şahidin adil olmadığını yazarak şahitlerin sayısını 3'e indirirse bu kadı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur. Halbuki her ne kadar davranış itibariyle tersi bir durum ortaya çıkmış görünse de Allah'ın kanunlarına uyulması gerektiğini düşünmektedir. İşte bu küçük küfür olarak adlandırılmaktadır. Misal anlaşıldı değil mi? Başından Bak şimdi Kadı şeriata bağlı bir kadı Muhsan zaninin Recm Muhsan olmayanın bekarında Celde ile cezalandırılacağına inanıyor Ama Yani hükmün böyle Hükmün böyle olduğuna inanıyor bunu kabul ediyor Böyle de hükmedecek aslında Ama rüşvet alarak suçu sabit Bir zani hakkında hükmü ne yapıyor Uygulamamak için Şahitlerden birini ekarte ediyor. Rüşvet için, rüşvet aldığı için şahitlerden birinin şahitlerini kabul etmiyor. Hükmet. Şahitli geçersiz diyor. Hükmetmiyor yani. Hükmet. Şimdi bu açıdan, bu örnekten baktığınız zaman, şu örnek çok doğru bir örnek. Adam işte Allah'ın indirdiği hükmetmek gerektiğine inanıyor. Ama uygulama bakımından rüşvet alıyor, büyük günah işliyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakalım. Bir tane kadın geliyor, bir tane sabi geliyor ne diyor? Ben diyor zina ettim diyor. Allah Resulü kafasını çeviriyor. İsrar ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunda diyor bir delilik mi var diyor. Hayır akla başındadır diyorlar. İşte şöyle mi böyle mi diye. Hep cezayı vermemek için ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzaklaştırıyor. En sonunda dört şahitli kendi aleyhinde. Yani ya dört şahit şahitlik edecek bir zat veyahut da zina edenin kendisi kendisi aleyhine dört sefer şahitlikte bulunacak bu yerine gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadına git diyor çocuğunu doğur ondan sonra gel diyor bak yine hükmetmiyor yani hükmü uygulamıyor Allah Resulüne bu konuda hiç kimse günah nispet edebilir mi kadın aradan süre geçiyor çocuğunu doğuruyor geliyor beni diyor recmet diyor ben çocuğumla doğurdum diyor. Şayet bu kadın Allah Resulü'ne gelmeseydi, beni temizle deyip gelmeseydi, yani o infaz gerçekleşmeyecekti. Yani Allah'ın indirdiği de bunların anladığı manada hükmetmemiş olacaktı. Ama bakın bununla şunun arasını ayırmamız lazım. Bir kimse bu zina hükmünü, İslam'daki zina hükmü ne? Recmedilmez Evlinin rejim edilmesi bekarın sürgünle birlikte celde cezasına, sopa cezasına vurulmaz. İslam'ın hükmü bu. Bu hükmü kaldırıp yerine beşerin hükmünü koyarsa, işte zinadeni edeceğim derse veya da hiçbir ceza vermeyeceğim derse, sonuçta aralarındaki rıza değil mi deyip bu cezayı kaldırırsa, işte bunun adı küfür. Büyük küfür yani. Buradaki küçük küfürdü. Rüşvet aldığı için buradaki, bununki küçük küfür, Fiil bakımından ikisinin yaptığı da aynı. Ney? Uygulamamak. Allah'ın indirdiğini, indirdiğiyle hükmetmemek. Ama birisi i̇nkar ha, Birisi inkar ediyor, birisi kabul ediyor. İşte aradaki fark bu. Hükmü değiştirmiyor işte. Şahidi 3'e, yani şahitlerden birisinin şahitliğini geçersiz sayıyor. Rüşvet sebebiyle geçersiz sayıyor. 4 şahit yerine gelmeyince ne oluyor? Hiç rejim edilemiyor. Ceza verilemiyor. Yani üç, Dört şahidin gerçekleşmesi lazım. Şahit yani, yani, şey de. şimdi? Orada bir alıyor, ayrı. Hmm. Bir de diğer e, iptal ediyor ama İlk kere bir mu? İşte o, o büyük günah işlemiş oluyor, küçük küfür işlemiş oluyor bu yani. Kendisini İslam'dan çıkaran bir iş işlememiştir. büyük günah işlemiştir. Yaptığı büyük suçtur. Biz onun suçunu temize çekmiyoruz bak. Bazıları tutup ya işte hakim temize çekmek için gibi bir şey yorumlayabilir. Böyle değil. Onun yaptığı cürüm büyük günahtır, küçük küfürdür. İslam'dan çıkarmaz kendisini ama yaptığı iş öyle basit bir şey değil yani. Yani demokrasi şeriatların dersek bu büyük küfür olur. Üstündür değil, sadece eşittir desem bile bu evet, küfür olur. Demokrasiyle amel edilebilir desen de bu İslam dışında çıkarır. şeriatı bu şey sisteme boyunaymış olsa o küçük küfür olur. Değil? Nasıl? Mesela e, demokrasi şeriattan üstün değil ama işte sistem bu bu şekilde işliyor. Bu şekilde gelmiş gidiyor gibi bir düşünceye sahip olsa. Büyük günah işlemiş olur. E, Büyük mesela, günah işlemiş olur. Küçük de. küfür işlemiş olur yani böyle yapar. Küçük. İslam dışına çıkmaz ama küçük küfür işlemiş olur. Yani yaptığı şey kesinlikle yine masum değil. Evet. Madem öyle şimdi mesela e, gerçi geçen hafta buradaydınız değil mi? Geçen haftaki derste Bunları açıkladık. Yani demokrasiyle de amel edilebileceğine inanırsa bu beşerin nizamnameleriyle beşer tarafından konulan hükümlerle, kanunlarla da hükmedilebileceğine inanırsa ya işte bu devlette yaşıyorsun, bu devletin kanunlarına uyacaksın diyorsa bu büyük küfürdür. İslam dininin dışındadır yani bunu söyleyen. Ama dediğimiz gibi biz burada genel bir ifade kullanıyoruz. <gülüyor> yani e, sen gelmeden önce tekfirin e, muayyen şahıslara uygulanmasındaki şartlardan bahsettik. Mesela tekfirin şartlarında ne dedik? İlim. Bulu. Akıl. Kasıt. Cehalet. E, tevil. Tevhilim bulunmamaz. tevli söz konusu olmamaz. Bir de bilinçlilik. Kasıt ve bilinçlilik zaten aynı şeyde. Manileri içerisinde de cehalet, bunun tekfirin manesi, tebliğe ulaşmamış olması, küçüklük, mecnunluk, unutma, zorlama yani bir şeye zorla yaptırılma ve tevil. Bunların, bu engellerin kalkmış olması gerekiyor muayyen şahıslarda. O yüzden muayyen şahıslara gelince biz sadece küfrü küfür olarak bilelim burada. Ondan sakınalım ve başkalarını sakındıralım. Ee, bizim uğraşı alanımız, tebliğ alanımız bu. Yoksa bazılarının yaptığı gibi işte e, falan oğlu Mehmet kafirdir. Ona kafir demeyin de kafirdir gibi bir şeyle yola çıktığın zaman insanlar hiçbir zaman küfrü öğrenemez. Hep e, işte Mehmet'i kafir bilir, Mehmet'in yaptıklarını küfür bilir ama e, küfürden habersiz kalır. Mehmet'i kafir bilmeyeni kafir bilir e, fakat Mehmet'i e, tekfir etmedi halde, halde kendisi küfürde e, Bunu da hiç farkına varmaz. O sebeple biz burada imanı ve küfrü bilelim, imanın gereği neyse onlara sarılalım. Küfrün gereği neyse onlardan da uzak duralım ve insanları da sakındıralım. Biz bunun için öğreniyoruz bunları. Yani dışarı çıkıp birilerine etiket yapıştırmak için değil. Evet. Halbuki zina edilen kadın zina esnasında temiz gücüne sahip idi ve zina onun rızasıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ne erkek ne de kadın suçlanabilir diyen kişinin durumu farklıdır. Bu kişi büyük küfre düşmüştür. Çünkü din ahkamın dışında bir hükmü bağlayıcı kabul edip, İslam dininin hükümleri dışında bir hükmü bağlayıcı kabul edip, onu daha doğru bulmaktadır. Kendi hatasını ve günahını kabul eden ve dini ahkam dışında başka bir hükmü bağlayıcı adletmeyen kişi ise küçük küfür sahibidir. Bunların arasındaki fark anlaşılıyor değil mi? Birisi Allah'ın hükümlerini bağlayıcı sayıyor. Ama orada hata ediyor. Yani onu yerine getirmede hata ediyor. Diğeri ise Allah'ın hükmüyle beraber başkasının da hükmüyle amel edilebileceğine inanıyor. Bu sebeple büyük küfre girmiş oluyor. Bütün Müslümanlar anlaşmazlığa düştükleri konularda Allah'ın hükmünü kendilerine bildirecek alimlere başvurmalıdır. İster şeriatla yönetilen bir devlette yaşasınlar, ister başkasında kendilerinden bu tavır beklenir. Hülasa Allah'ın hükmünü verecek kişiye başvurmamız gerekir. İnsanların kendi şahsi reyleriyle, görüşleriyle oluşturdukları kanunları uygulayan mahkemelere başvurulamaz. Yani çubukta bir olay mı oldu? Çubukta kim alim var? Gideceksin, meseleni onunla halledeceksin. Ha bazı yaptırımını aşan şeyler vardır, onlar müstesna. Ancak karşı taraf dinin hükmünü beyan edecek alime müracaat reddeder de, Kişi hakkını almak ya da zarar defetmek için mahkemeye çıkmaktan başka bir yol bulamazsa, bu kişi mahkemeye müracaat etmiş, onların hüküm vermesini talep etmiş sayılmaz. Yani biz e, mesela Allah'ın indirdiğiyle yönetilmeyen bir ülkede yaşıyoruz. Mahkemelerimiz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Bu misal. Olmazsa, He, orada bak miras meselesinde e, şey yok. Mesela mahkeme yüzde yüz mahkemedeki bugünkü mahkemelerdeki kanunlar belli miras meselesinde. Başvuramazsın oraya. Bir alime gideceksin. Mesela Türkiye'de bir alime gideceksin. Bu meseleyi o alime soracaksın. Bu ferahizi işinden anlayan. O da sana bu feraizi taksim edecek. İki taraf da buna razı olacak. Birisi diyor efendim ben TC mahkemesine başvuracağım derse o tağutun mahkemesini tercih etmiş olur. Ama burada bakın Doğru. hakkını almak ve zararı def konusunda. Mesela Türkiye'de bir alime gitsen hakkını alamayacak ve zararı def edemeyecek. Yani yaptırımı yok. Bu mecburiyet sebebiyle gittiğin mahkeme tağutun mahkemesi anlamına gelmez. Yani tağutun mahkemesine başvurma anlamına gelmez bu. Evet mahkeme tağutun mahkemesidir ama sen buradan e, Allah'ın kınadığı o duruma düşmüş olmaz. Allah'ın hükmü uygulanır bir halde bulunan. Mesela dedik ya alime müracaatında o sana o hükmü söylüyor ama infaz edecek yaptırımın yok. Hırsızdan hakkını seni dolandıranların hakkını alma gibi bir yaptırımı yok. Alim seni bağlıyor ama dolandırıcıyı bağlamıyor. O dolandırıcıyı başkalarının da başka insanlar da zarara sokmaktan engellemek için ne yapıyorsun? Onu hapsettirmek üzerine vacip oluyor değil mi? Kötüle engel olmak. Bunu da ancak bu mahkemeler yoluyla yaptırabiliyorsan burada tağuta müracaat etmiş konumda olmaz. Bu bir örnek. Bu kişi... Durumunu bir alime arz etmelidir. Böylece dinen hakkı olan şeyi öğrenmelidir. Bu hakkın dışında başka bir şey alması caiz değildir. Bu mahkemelerden dinin verdiğinin dışında bir şeyler talep etmesi de hoş görülemez. Bilakis ulemanın kendisine bildirdiği ve dinen alması caiz olan şeyi ancak isteyebilir. Burada kişi maruz, mazur görülebilir. İslam şeriatının yegane kaynak olduğunu açıkça ilan eden kanunlara sahip olan ve şeriata aykırı her şeyi batıl addeden devletlerde mahkemeye çıkma zorunda kalan kişi şeriata aykırı herhangi bir kanun görürse onu açıkça reddedebilir. Kadı ya da şeriata aykırı hükümleri kabul etmeyip, kadı da şeriata aykırı hükümleri kabul etmeyip üst mahkemelere iptal için başvurabilir. İslam şeriatıyla yönetilen bir yerde. Böylece bu tür maddeler sebebiyle Müslümanların sıkıntıya düşmesi önlenebilir. Şeriata uygun kanunlara tabi olmak gerekir ve bu tağuta uymak anlamına gelmez. Çünkü bu da bir nevi şeriatın uygulanması anlamına gelir. Çağdaş pek çok kanun şeriat ile çelişmemektedir. Yani her ne kadar beşer tarafından konmuş kanunlar içerisinde şeriat aykırı unsurlar bulunsa da pek çok kanun çelişmemektedir. Bunların uygulanmasını talep etmek ve bunlarla hüküm vermek şeriata muhalefet veya Allah'ın indirdiği şeyler dışında başka şeylerle hükmetmek anlamına gelmez. Özellikle de miras, evlilik ve boşanma gibi insanların haklarını ancak bu yolla almaları mümkün ise bu böyledir. Ama Türkiye'de bu mümkün değil söylediğimiz gibi. Yine akitlerle alım-satım sözleşmeleri ve kira kontratlarıyla alakalı uygulamalarda böyledir. Ancak bunlar için de dine aykırı hükümler İptal edilmek durumundadır. Mesela bir kontrat imzalıyorsunuz. Orada İslam'a aykırı hükümler varsa ona itiraz edeceksiniz. Onu, O maddeyi iptal et, etmek için uğraşacaksınız. Vaz'i kanunların gölgesinde yani beşer tarafından konulan kanunların gölgesinde yaşayan Müslümanlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusundaki dine uygun çıkış yolu budur. Mahkeme için bir merciye başvuru konusunda dini deliller bulunmaktadır. Hilafet ve kadı makamının varlığına rağmen pek çok sahabi hüküm için birbirlerine başvurmuştur. Anlaşmazlığa düştüklerinde hüküm vermesi için birbirlerine başvurmuşlardır. Şafii, Ahmet bin Hanbel ve Malik'e göre iki tarafta hükme razı ise bu kişinin verdiği karar kadının verdiği hüküm gibi bağlayıcıdır. Demek ki meseleler illaki mahkemede çözülmemiş. İmam Cüneydin'in de Cüneydin'in de beyan ettiği üzere bu durum kada makamının varlığına rağmen geçerlidir. Yani İslam bir şeriat devleti düşünün, mahkemesi var, kadısı var. Ee, ama işte Yusuf abiyle benim aramda bir mesele oldu. Biz kadıya gitmedik de işte Yusuf hocayla görüştük, hallettik. Bu da yani İslam'a göre halledilmişse bak aynı kada gibi bağlayıcıdır diyor. Bu istihadi bir durumdur. Ebu Hanife'ye göre de caizdir. Fakat ona göre Belden'in kadısı o kişinin verdiği hükme muhalif olursa karar bağlayıcılığını yitirir. Ebu Hanife'ye göre kadı e, bu hükmü bozabilirmiş demek ki. Bu, bu söz doğru mu hocam? Ebu Hanife'nin sözü? Bu, bu işte e, doğruluğunu tayin için e, deliller gerekir. Öyle bir şey i̇şte sadece o Belden'in kadısının hükümlerine uygun düşen Kararlar bağlayıcı sayılabilir. Ebu Hanife'ye göre. Cumhur ise bu şartı aramamaktadır. Hatta kadının mezhebine aykırı bir hüküm ortaya çıkmış bulunsa dahi hüküm uygulanmalıdır. Burada bir nevi mezhep taklidi gibi bir durum ortaya çıktı bak. Ancak muayyen bir hakim hükmün neye dayanılarak reddedilebiliyorsa bu hüküm de ona göre bozulabilir. O da ney? Kur'an, sünnet ve icma. Muayyen bir hakimin ya da hükmüne başvurulmuş bir kimsenin verdiği hüküm bu esaslara aykırı olursa reddedilir. Ancak hakkında naz ve icma bulunmayan iştihadi bir konuda hakimin kararı daha üst bir makam tarafından bozulamaz. Halife dahi delillere müstenit bir hakim kararını reddedemez. Halife dahi delillere dayalı bir hakim kararını reddedemez. O halde kendisine hüküm vermesi için başvurulan kişinin verdiği kararlar kabul ya da red açısından hakimin verdiği kararlar mesabesindedir. Ancak bazı alimler hadleri bunun dışında tutmuşlardır. Had cezalarını. Aslında dini bir hüküm kudret ve maslahatla bağlantılıdır. Dini hükmü ortaya koymak ile bunu uygulamak ayrı şeylerdir. Yani hükmü ortaya koymak ayrı, uygulamak ayrı. İnsanlar dini hükmü uygulayabilecek olanlarla birlikte şeriatın uygulanmasını temin etmelidir. Eğer bu mümkün değilse ve şeriatı ancak ehil olmayanlarla tatbik edebiliyorlarsa yine de şeriatı tamamen terk etmekten daha evladır. Yani Allah'ın e, bir hükmü, dinde olan bir hüküm ancak mahkemenin, yani bu TC mahkemesinin Devreye girmesiyle mümkün olabiliyor. O şekilde de olsa bunu yerine getiririz. İmam Cüveyni halifenin dini ahkamın uygulandığı bir devletin ve şer'i hükmün varlığı esnasında tahkim iştah olabilir ise bunların olmadığı yerde kesinlikle var olmalıdır der. Yani dini ahkam uygulanmıyorsa Müslümanlara tek çıkar yolu dini ahkamı kendilerine tebliğ edecek olanlara başvurmaktır. Çünkü tatbik edebilecekleri kadar da olsa dini ahkamı tehir edemezler. Allah'ın hükümlerini tatbik etmesini başkasından talep etmek bu kişi hakikatle şeriatı benimsememiş olsa dahi küfür, tağuta rıza ya da tağuta müracaat sayılamaz. Anlaşılıyor değil mi ifadeleri Tekrar edeyim isterseniz. Allah'ın hükümlerini tatbik etmesini başkasından talep etmek, bu kişi hakikatte şeriatı benimsememiş olsa dahi küfür, tağuta rıza ya da tağuta müracaat sayılamaz. Bu itibarla mevcut mahkemelere zorunlu olarak başvuran kimseler, alimlerden öğrendikleri dini hükmünün tatbikini, gerçekleşmesini talep etseler, Allah'ın indirdikleri dışındaki ahkama razı olmuş kabul edilemezler. Fakat dinin kendisi için hak olarak algılandığının dışında bir şey alamaz ve talep edemezler. Yani mahkemeyle bir işin görülecek. Yani başvurmak zorundasın. Veya celp geliyor mahkeme seni e, mecbur tutuyor buna. Mahkemeye çıkman gerekiyor. Burada bir alimde o meselede alabileceği nedir? Vermen caiz olan, caiz olmayan nedir? Bunu öğreneceksin ilk önce. Sonra bu mahkemeye gittiğinde sadece hakkın neyse onu talep edeceksin. Bir alacağın var, işte avukata vereceğin mesela. Misal, o konuda mesela avukatlık müessesesinde yani bu uygulamalarda, icra, takipat gibi işlemlerde şeriata aykırı ne uygulanıyor? Bunu bir alimden öğreneceksin. Bunların hangisi meşru, hangisi değil bunu öğreneceksin. Ondan sonra e, uygunsa yapacaksın uygulamalar içerisinde. Veya avukatta böyle bir tercih şeyi var. Hı. Avukatta uygulamada işte bu cezayı ondan alma. Avukatlık masrafını ben ödeyeceğim diyorsun mesela. Veya karşı tarafa da yıkabiliyorsun. Faizini alma, ha, faizini alma diyorsun. Bunun gibi şartları koşabiliyorsun avukata. İşte bunu bir alimden öğrenip, bunun gibi bu bir örnek olarak zikrediyorum. Daha e, böyle... Girift meseleleri olabilir insanın karşısına çıkabilen avukatlarla mahkemelerle halledilebilecek meseleler. Bu Bununla ilgili ahkamı alimden öğrenirsin veya kendin araştırmanla tespit edersin İslam hükmünü öğrenirsin. Ondan sonra hakkın neyse ondan fazlasını almamak üzere, hakkından fazlasını vermemek üzere ona göre değerlendirirsin. Bu tağuta müracaatı olmaz. Örneğin birisi başkasından borç alsa ve borcunu vaktinde ödeyeceğine dair bir senet imzalasa burada iki durum ortaya çıkar. 1. Mevcut kanunlar ister zor durumda olsun ister olmasın vaktinde borcunu ödemeyene ceza ve hapis öngörür. Hatta borçlu zor durumda olduğunu ortaya koyan binlerce delili mahkemeye sunsa dahi hapsini engelleyemez. Geciktirdiği süre boyunca faiz ödemesi gerekir. Mevcut kanunlarda böyle, Türkiye'de de böyle. Böylece borcunu ödeyemeyecek derecede zor durumda olan bir kimse cezalandırılarak batıl bir işlem yapılmış olur. Borcunu ödeme gücü olan kimseye gelince, nebi aleyhisselam, "Zenginin borcunu geciktirmesi dokunulmazlığını kaldırır, cezalandırılmasını mübah kılar." buyurmuştur. Bu hadis Nesai, Ebu Davud ve İbn Mace tarafından rivayet edilmiştir. Elbani hadisin hasen olduğunu belirtiyor. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür buyrulmuştur. Yine Buhari Müslim hadisi. Zenginin borcunu vaktinde ödememesi alacaklısına zulümdür. Dolayısıyla cezalandırılması gerekir. Alacaklı zor durumda olmadığını bildiği borçsundan alacağını istese ve İslam'ın hükmünü kendilerine bildirecek bir alime başvurmayı önerse, böyle teklif etse ancak borçlu buna yanaşmadığı için mevcut mahkemelere hakkını alabilmek için müracaat etse bu davranışı caizdir. Fakat eğer borçlusunun zor durumda olduğunu biliyor ise mahkemeye başvurması caiz olmaz. Yine borçlusundan faiz talep etmesi de caiz değildir. Bununla birlikte uğradığı zararların tazminini isteyebilir. Böyle bir hakkı var. Mesela alacağını tahsil etmek için harcadığı meblağı, Borçluğundan talep edebilir. İşte avukat masrafı dediğimiz meblağ. Borçlu eğer gerçekten borcunu ödeyemeyecek durumda ise alacaklığının borcunun tahsili için yaptığı masrafları talep edilemez. Bu masrafları da talep edemezsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır. Eğer borçlu sıkıntıda ise kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz alacağınızı başlamanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara 280. ayet. Dolayısıyla borçtan fazlası alınamaz. Ödeyecek durumu olmayan kimseden. Borçlu zor durumda ise ve alacaklı alacağın tahsili için masraf yapmış ise parasını batıl bir işlem için harcamış demektir. Halbuki borçlu zengin olduğunda hüküm tam tersi istikamettedir. Yani zenginden e, avukat masraflarına kadar onları alabilirsin. Faiz alamazsın ama avukat masraflarını e, uğradığın zararı tazmin ettirebilirsin. Aynı şekilde suçsuzluğunu ispat etmek zorunluluğu hisseden kişilerin de mevcut mahkemelerde kendilerini savunması caizdir. Her ne kadar bu mahkemeler İslam'ın hükümlerini uygulamasalar dahi insanlar suçsuz ve mazlum olduklarını, hırsızlık yapmadıklarını veya adam öldürülmediklerini yahut başkasının malını haksızca almadıklarını ispat etmek için mahkemelere başvurabilirler. Bu İslam dışı hükümlere razı olmak anlamına gelmez. Bunlara şunu da ekleyebiliriz. Pek çok Müslüman işte terörist damgası vurularak ne yapılıyor? İçeri atılıyor. Bu da Beşerin hükümlerine razı olmak anlamına, tağutun hükmüne razı olmak anlamına gelmez. Mevcut mahkemelere başvurmayı, miras, boşanma ve borç hükümleri gibi meselelerde dahi olsa İslam dışı ahkama müracaat olarak değerlendirenler doğru düşünmemektedirler. Bilakis dinin bu gibi konulardaki hükmüne bakılır ve bu mahkemeler başka mevzularda İslam'a aykırı hükümler verse dahi onlara başvurulabilir. Ancak sadece dinin onaylayacağı kısım kadar hak talep edilebilir. Eğer durum böyleyse dinin onay verdiği kısım kadar hakkını mevcut mahkemelerden bizzat kendisi ya da avukat aracılığıyla talep eden kişi Allah'ın indirdiği ahkama muhalefet etmiş olmaz. İslam'ın onaylamayacağı bir cezayı mahkemeden isteyen kişi batıl bir davranış sergilemiş olur. Yani mahkemeden de isteyeceğin şey tabi ki İslam'ın onayladığı bir şey olmalı. Dinin hükümlerine aykırı kararları veren kişiler... Ve bu hükümleri talep edenler hiç kuşkusuz dinin reddettiği bir işlem yapmış olurlar. Bu kişilerin dinin dışına çıktıklarına hükmedilebilmesi için tekvir şartlarının tamamıyla varlığı ve tekvire mani tamamıyla yokluğu aranır. Yani engellerin kalkması aranır. İslam'a muhalefet ölçüsünde yaptıklarının büyük küfür mü yoksa küçük küfür mü olduğuna karar verilir. 2. İslam'a aykırı bir hükme dayanılarak tahsis edilen tahsil edilen, elde edilen bu mal haramdır. İslam'a aykırı bir hükme dayanılarak tahsil edilen, ele geçirilen bir mal haramdır. Dolayısıyla onu ne almak ne de kullanmak caizdir. Mesela iş hayatını düzene sokmak için insanların yaptıkları idari kanunlara gelince hiç kuşkusuz bunlar genelde İslam'a aykırı hükümler içermezler. Zira bunların dayanağı genel itibarla tabi, yoksa teferruatlarda mutlaka vardır. Allah'a vefa göstermemizi emrettiği sözleşmelerdir. Yani patronla yaptığın mukavele veya devlet memurunun işe girmeyi kabul etmekle uyacağı kurallar. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılınca size bildirilenler dışında Davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder. Maide Suresi 1. Ayet Eğer iki kişi mevcut iş kanunlarına bağlı kalacaklarına dair anlaşma imzalayıp sözleşmenin gereğini yerine getireceklerini söz verirlerse bu kanuna muhalefet her ikisi içinde caiz olmaz. Anlaşmazlık durumlarında hangisinin kanunu çiğnedik kararı İdare mahkemeleri tarafından verilir. Eğer kanunun bazı ayrıntılarında İslam'a aykırı hükümler yok ise, ki bazen olabilmektedir, aslen bu iki kişi arasında sözleşme önemlidir. Dolayısıyla sözleşmeye uluyup uyulmadığı noktasında idare mahkemesine başvurmak caizdir. Burada tek engel Kur'an, sünnet ve icmaya açık aykırılıktır. Yani bunlara aykırı bir hüküm içermesi sözleşmenin. İslam dışı kanunların uygulandığı ülkelerde yaşayan Müslümanların yegane çıkış yolu olarak sunduğunuz din alimlerine başvuru yapılması önerimize binaen, kendisine başvurulan alim kişi öncelikle tarafların anlaşmalarını sağlamalıdır. İki tarafın kanunlara gerek kalmaksızın anlaşmalarını sağlayacak bir teklifi din aliminin sunması gerekir. Örfen uygulanan hakem meclislerinde eğer, Haramı helal, helali haram kılan bir karar verilmiyor ise bu meclislerden çıkan kararlarla amel etmekte caizdir. Örf mahkemeleri. Yani e, aile veya köylerde yapılan e, işte kendi aralarındaki hükümler gibi. Zira solühte asıl olan iki tarafın hükme rıza göstermesi olup sadece kendisine başvurulan alime rıza göstermeleri anlamına gelmez. Hakem hüküm veriyor ise onun hükmü her iki tarafı da bağlar. Bu itibarla hakemin hükmünde hak sahibine hakkı tamamıyla verilmek zorundadır. Yani örfi bir mahkemede de böyle bir hüküm verilmiş olsa hak sahibine hakkı verilmek zorundadır. Bununla birlikte de hakkın bir kısmından vazgeçmek söz konusu olabilmektedir. Çünkü sulh her iki da rızasıyla gerçekleşir. Hülasa hüküm ve sulh farklı şeylerdir. Hükümde tarafların hakemden razı olmaları önemli ve yeterlidir. O hüküm vermiş ise hüküm iki tarafı da bağlar. Sulhte ise hükme rıza önemlidir. Aslında buna hüküm de denmez. Sadece sulh için bir tekliftir. Eğer taraflardan birisi bunu reddederse hakkından vazgeçmesi istenemez ondan. Ona baskı yapılamaz. Sulh teklifinde bulunan kişi her iki tarafa da belli oranda haklarından vazgeçmelerini önerebilir. Sulh rızaya dayandığı için bunun cevazında şüphe yoktur. Sulh yapıldığında hakikatte taraflardan biri diğerinin hakkını almış olsa dahi önemli değildir. Örfen uygulanan hakem meclislerinde taraflar anlaşmaya zorlanmıyorlar ve İslam'a aykırı bir hüküm verilmiyor ise ki bazı hususlarda sulh olmaz, mesela kişi bir mal karşılığında ırzı konusunda anlaşmaya varamaz ve sulhün mümkün olduğu diyet ve yaralamalar gibi konularda oluyorsa ki İslam'da organların diyeti belirlenmiştir burada tarafların en az ile en çok miktar arasında uzlaşmaları mümkündür. Ancak tarafların İslam'a aykırı bir hüküm üzerinde anlaşmamaları gerekir. Bu şart aranır. Bu sebeple hakem meclisinin cahillerden oluşmaması gerekir. Zira burada İslam'ın hükümler dışında bir hüküm ihdası söz konusudur. Hüküm verenler ise ikizi cehennemde biri cennette olmak üzere üç kısma ayrılır. Cennetteki kadı hakkı bilen ve ona göre hükmeden kişidir. Cehennemdeki iki kadı ise hakkı bilip başkasıyla hükmetmeyen, Hakkı bilip, haktan başkasıyla hükmeden ile hakkı bilmeyip bunu önemsemeyen kimselerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle açıklamıştır bunu. Kadılar üç gruptur. Biri cennette, ikisi cehennemdedir. Hakkı bilip ona göre hükmeden cennette, hakkı bilip hükmünde zulme giren ve insanlara cahil olmasına rağmen hüküm verenler ise cehennemdedir. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Elbani sahih olduğunu belirtir. İnsanların İslam'a uygun olan ile olmayanı birbirinden ayırt edemeyecek derecede cahil olan kimselerin hükmüne uymalarına zorunlu kılmak çok tehlikelidir. Hüküm, cahillere asla bırakılmamalıdır. Bu emanetin zayi edilmesi anlamına gelir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, işler ehil olmayanlara teslim edildiğinde kıyameti bekle buyurmuştur. Bukhari ve Ahmet din Hanbel civayet eder bunu. Emanetin zayi edilmesi, dünyanın harab olması anlamına gelir. Burada anlatılanlar, Müslümanların hayatında din dışı hükümlerle amel etme zorunluluğu hissedilen pek çok konu için geçerlidir. Allah'ın hükümleriyle hükmetme olgusu sadece belli bir alanla sınırlı değildir. Bilakis insanların anlaşmazlığa düştüğü her konu için geçerlidir. Çünkü İslam hayatın tamamını kuşatmaktadır. Bazıları İslam'ın hükümleriyle amel etmeyi yalnızca hakimlere havale etmektedirler. Halbuki daha genel bir yaklaşım sergilenmelidir. Mesela pek çok insan hüküm verme makamda olmadığı halde şirk olarak değerlendirilebilecek davranışlar sergileyebilmektedir. Mesela İslam'ın hükümlerini aşağılayan, onlara muhalefet edilebileceğini düşünen ya da genel olarak insanların din dışı kurallara bağlı olmalarını savunan kimse hüküm verme makamda olmasa dahi şirke düşmüş olmaktadır. Hüküm verme makamda olmasa dahi bu sözleriyle, bu inançlarıyla ne yapıyor? Şirke düşmüş oluyor. Kaldı ki herkes kendisi için hakim durumundadır. Kendisine emir verebilir, yasak koyabilir. Mesela kişi dinden çıkma kararı verse ya da İslam'a aykırı davranmayı mübah adletse küfre girmiş olur. Bazı insanların Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın kuraklık olduğu dönemde hırsızların ellerini kesmediği şekilde sık sık tekrar ettikleri bir şüphe vardır. Yani ee, ne diyorlar? Bak demek ki bazı durumlarda uygulanmıyor Allah'ın hükümleri diyorlar. Bunu getiriyorlar. Buna şöyle cevap verilir. Ömer radıyallahu anh hadleri iptal etmiş değildir. Zaten bunu ne o ne de başkası yapabilir. Bu hakikatte Ömer radıyallahu anh'a yöneltilen iğrenç bir ithamdır. Maişeti temin edememek hırsızlığı mübah kılmaz. Maişeti temin edememek hırsızlığı mübah kılmaz. Sahabede hiç kimsenin hırsızlığına müsamaha göstermemiştir. Bilakis hırsızlar cezalandırılmışlardır. Ömer radıyallahan had uygulanması için gerekli şartların oluşmasına bakmıştır. Bu şartlardan biri biri dahi eksik olsa haddi uygulamamıştır. Mesela kuraklık yılında hadlerin uygulanmayacağı şeklinde genel bir hüküm böyle bir hüküm koymamıştır. Yani kuraklık hallerinde haddler uygulanmaz diye bir hüküm vaaz etmemiş, koymamıştır. Bununla birlikte Hatip bin Ebi Belta'nın köleleriyle ilgili kıssada onların aç kaldıkları ifade edilmiştir. Aç oldukları için bir deve çalmış ve kesip yemişlerdir. Aç kişi bırakın hırsızlığı zorla bir şey gasp dahi zaruret hali içerisindedir. Yani domuz eti bile e, yiyebilir değil mi? Sadece çaldığı malın bedenini ödemek zorundadır. Onun eli kesilmez. Aç olan kimsenin. Çünkü zarretler mahsurlu şeyler mübah kılar. Ama bu asla hırsızlığı mübah görmek değildir bakın. Aç kalan bir kimse, ölecek durumda kalan bir kimsenin domuz eti yemesi, domuz eti caizdir demeyi getirmez hiçbir zaman. Ömer radiyallahu anh'ın da böyle bir durumu değerlendirip, böyle bir hat uygulamaması bu manada. Yani kişiye özel bir durumdur o. Tek bir mevzuda hat, yani hat cezasının şartları oluşmadığı için verilen hüküm bir bütün halinde hatların iptalini gerektirmez. Mesela el kesme cezasının uygulanması için gereken nisap miktarına ulaşmayan bir malı çalan kişinin eli kesilmez. Sakız çalan da hırzlık yapmıştır, altın çalan da hırzlık yapmıştır. Ama ikisinin arasında fark var değil mi? Yine kendi mülkü olma şüphesi bulunan bir malı çalanın da eli kesilmez. Ben kendi malım zannettim der. Ve bunu da bir şekilde ispatlarsa ne olur? Onun eli kesilmez. Bunlar İslam'ın hükümleridir. Böyle hükümler verdiğimizde din dışı hükümler vermiş olmayız. Bilakis bizzat bu şartların tamamen varlığına itibar edilmelidir. Dolayısıyla Ömer radiyallahu anh'ın İslam'ın hükmünü uygulamadığını söylemek büyük bir iftiradır. Çünkü kendisine arz edilen meselede hat şartları gerçekleşmiş değildi. Yine hırsız çocuk ise onun da eli kesilmez. Bu durum diğer için içinde geçerli olup fıkıh kitaplarında ayrıntısıyla incelenmiştir. Şartlar, sıkıntılı durumlar ve zamanın değişmesiyle hadlerin ortadan kalkacağını iddia etmek icma ile batıldır. Bu İslam'a muhalefeti helal görmeleri ve küfre girmeleri için insanların beynine şeytanların aşıladığı bir fikir olsa gerekir. İşte biz bu idarecileri tekvir etmeden önce bu şüphelerin oradan kalkmış olmasını değerlendirmek zorundayız. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi de bu insanlar tarafından saptırılıyor. Veya şeytan, deccal, belam hocalar tarafından onların ağzına bir şüphe olarak veriliyor. Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Sahih bir hadis. Adam bunu alıyor. Dinle dünya işlerinin ayrılması diye hüküm koymayı kabullenmeye e, delil sunuyor. Miydi? He. Adama, adama şimdi bu mantıklı geliyor. Ya Allah Resulü bak e, siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz buyurmuş diyor. Tutuyor buradan bunu getiriyor. Biz bu adamdan bu şüpheyi gidermedikçe ya kardeşim orada kast edilen bu değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Allah şu şu kanunları koymuştur. İnsan hayatında şunlar şunlar koymuştur diyerek biz bu delilleri izah etmedikçe mücerret bu sözü söylemekle bir insan ben layık Müslümanım demez sebebiyle onu hemen tekfir etmeyiz. Niye böyle diyorsun sen? İlk önce bir sorulur değil mi? Bariz bir küfür sözü söyleyene bile bir sorulur. Niye böyle diyorsun sen? Kastı var mı yok mu? Neyi amaçladı? Bir bilinçle mi hareket ediyor? Meseleyi biliyor da mı konuşuyor? Bunlar hep teker teker ele alınması gereken şeyler. Ömer radıyallahu anh ya da bir başka sahabenin dini bir hükmü ilga edebileceğini düşünmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında kötü bir zandır, en kötü bir zandır. Sahabiler şartlar gerçekleşmediği için bir takım hadleri terk ederken onlardan daha ağır cezaları uygulayabilmişlerdir. Mesela, kasten adam öldürmelerde kısas cezası verilmiştir. İslam'da kısas, makdülün yakınlarının hakkıdır. İsterlerse kısas uygulanır, isterlerse affederler ya da diyet alırlar. Bu hüküm mevcut kanunlarda yoktur. Bilakis, Fransız kanunlarında adam öldürme kamuya karşı işlenmiş bir suç olarak görülür. Dolayısıyla, Murtulun yakınlarının bu sayılan hakları bulunmamaktadır. İşte kan davasının önü de bu sebeple. Doğuda niye halledemiyorlar kan davasını? Allah azze ve celle diyor ki kısasta hayat vardır sizin için diyor. Bir kişi öldürdüğü zaman öldüren ona kıssasın öldürülür diyor Allah azze ve celle. İki kişi ölüyor. Nasıl oluyor da hayat oluyor? Ama başka Ha, bak bu uygulanmaz zaman, bak binlerce kişi ölüyor, değil mi? Aynı kişi derdi, kişiyi daha öldürebiliyor. Bu iki kişiyle sınırlı kalmıyor, sülale boyunca devam ediyor. Yani esasında öldürülen bir kişidir, o bir kişi sebebiyle 70-80 kişi sülaleleri arası karşılık olarak böyle devam etmiş gelmiş. En son işte bu 44 kişinin öldürmesi olayı. Kısas da sizin için hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. Çıkmış, Artık her neyse. Sonuçta, sonuçta doğuda e, bu olayların patlak vermesinin sebebi Allah'ın hükümlerinin uygulanmamasıdır. Bu insanlar kendileri bu hükmü uygulamaya kalkıyor bu sefer. Bu rahşan şeysinde, affılarında adam öldürüyor veya zarar vermiş, şey etmiş, onu devlet affedebiliyor. Evet. Karşı taraf affetmez. Tabi devlet... devletin aslında affedebileceği sadece devlete karşı. Ne, hiç devlete karşı iktisatçılar. İşte bir sürü, ya. bir sürü yanlışlıklar var. İşte bu, işte Fransız mıdır, İsviçre midir ne belaysa artık bu beşeri hükümlerin hep çarpıklıklarıdır bunlar. Mesela bu diyet hükmü, diyet hükmü kısmen mesela trafik cezalarında falan e, uygulanıyor galiba evet. Türkiye'de ama e, işte bu kamu dedikleri şeye yamalıklar için işi. Adam öldürmenin e, derecesine göre işte 10 sene, 20 sene, 40 sene, 50 sene müebbet hapis değişik hükümler veriyorlar. Ama hiçbirisi Allah'ın indirdiği hüküm değil. Dolayısıyla 10 sene sonra çıkıyor adam, pat, o adam gitmiş. Arkasından 12 vurdu, o gitmiş. Arkasından 12 vurdu, o gitmiş. Sonuçta e, hak sahibinin hakkı almış oluyor. İster diyet, ister işte haksız kişiler de ölüyor Allah Azze ve Celle öyle bir hayat Hayat vardır diyor ki bak Katili affetme yetkisini Devlete değil Maktulün yakınına veriyor Bunun karşısında diyet O diyet karşısında ne yapıyor O hayatta kurtuluyor ha, İsterse kısa suyulatır Bir daha da ağzını açamaz Karşı tarafta o da Yani kan davasına olduğu gibi böyle bir şey Olamaz Allah Azze ve Celle böyle hayat olduğunu belirtiyor. Fakat dediğimiz gibi kamuya karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirildiği için bunlar daha farklı yerlere çekiliyor. Devlet bu sefer kendi başına affedebiliyor. İşte dediğin gibi. Daha başka cezalar verebiliyor. Suçlunun mutlaka cezalandırılması gerekir. Bu ise... İslam'a aykırıdır. Çünkü dinde kısas makdülün yakınlarının uygulatabileceği bir cezadır. Onlar suçluyu affetmişler ya da diyet almışlar ise kısasın uygulanması caiz değildir. Yani aldıktan sonra... Evet. Bak e, Apo hapiste bir sürü insan ayaklanıyor değil mi? Biz mesela devlet Apo'yu öldürse bununla da Allah'ın hükmü yerine gelmiş olmaz. Mevcut yasalarda. Ondan alacaklı olan yani bunu isteyen ne var? O kadar insan var. Bu kadar insanı bu devlet nasıl e, hakkını görmezden gelip de kendi adına şu an e, rahat yerlerde yaşatıyor. Üstelik öldürmüyor da. <gülüyor> Bir sürü şeyler. Evet. Kısasın şayet suçluyu affetmişse maktulün yakınları devlet de artık karışamıyor. Yani diyet, diyet almışlarsa affetmişlerse artık onun öldürülmesini talep edemez maktulün yakınları. Devlet de işte kamu hakkıdır falan diyerek böyle bir şey talep edemez. Burada hırsızlık şartları gerçekleşmediği için uygulanmıyor değil. Bilakis kanunların dine aykırılığı sebebiyle uygulanmamaktadır. Evet. Allah izin verirse daha geniş, çok daha geniş bir konuya başlangıç yapacağız. Şimdiye kadar e, uluhiyet tevhidini işlemiş bulunduk. Rububiyet, uluhiyet tevhidi, ismi sıfat tevhidi bunlar geçmiş bulunduk. Vela ve bera, Allah için dostluk göstermek, Allah için düşmanlık göstermek. O da daha önce kısmen işlediğimiz, burada yine biraz daha farklı yönleriyle işleyeceğimiz konular inşallah. Şimdi sormak istediğiniz bir mesele var mı? Bu uluhiyet ile ilgili meselelerden. Bugünkü... Ben onu detaylarını bilmiyorum. Karşı taraf razı oluyorsa yani diyetinden gösteriyor mu yani? Yine tabi Allah bilir. Yani o, o tip şeylerde işte ceza hukukuyla ilgili delilleri bilmek lazım. Ben bilmiyorum yani. E, fakat konu konuda bildiğim işte kısasın bu. Bu şekilde oldu. Diyet aldığı takdirde işte makdülün yakınlarının Öldürülen kimsenin yakınlarının Onu affetmesi halinde böyle bir şey Olabileceği bildiğim bu Ama bunun işte böyle devamlık arz etmesi halinde Nasıl olur bilmiyorum yani İşte ondan bahsediyoruz Allah Azze ve hayat vardır diyor Bakara suresinden mi diyeceğim Bakara değil mi Bakara'nın kaçıncı ayetindeyse? Yani öldüren kişi afetmiyorsa öldür anlamına mı? Ben öldür anlamına yani. Şimdi bak. Öldürülen öldürülen kimsenin yakınları öldüren kimsenin öldürülmesini, kıssasın öldürülmesini isteyebilir. Bu hakları var. Tamam. Ama katil işte sana geliyor diyet veriyor. Bu caiz. Bu kimler sünnette mi? Para verebilir mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sadece Kısası da sizin için hayat vardır diyor. E, var, Tabi sünnette. O diyetle sen onun öldürülmesi şeyinden hakkından vazgeçebiliyorsun. Affediyorsun. Evet affediyorsun. Bu sebeple hatta hadislerde şey vardır. Katilini affedenin sevabı diye. Diyet e, diyetsiz de affetme olur Tabii Tabi diyetsiz de affedilir. Evet. Hocam bu sefer affetti, ama o kişi başka birisinin de canlı, onu affeden kişinde de vebali olur, bunda olmaz mı hocam? Başka birinde de canlı yaptı. Aynı i̇şte e, onu onu bir detaylı şey yapmak lazım. Ben şimdi ceza hukukunu burada net bilmiyorum. Yani o suçun işte sürekli arz etmesi veyahut da başkalarının zararını e, kuşatacak şekilde olması gibi bir durum varsa Ayrı, Mesela şeyler ayrı. E, dinen öldürülmesi gereken bazı kimseler var. Bağıylar gibi, eşkıyalar gibi. Eşkıyaların öldürülmesi devletin yetkisine veriliyor. Maide suresinin 33. ayetinde. Bunlar öldürülür diyor. Neden? Bunların zararları sürekli arz eden, kasıt arz eden, e, başkalarının e, mal ve can güvenliğini tehdit eden, bir unsurdur onların varlığı, bunların öldürülmesini emrediyor Allah Azze ve Celle. Maide ot üçüncü ayette galiba. Seferde Cuma kılmış mı? Seferde Cuma kılmış mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bilmiyorum ama sahabilerden var? Şimdi seferde Cuma namazı kılmak farz değil, ölü namazı farz olarak devam ediyor Cuma namazı kılarsa öyle namazı kendisinden düşüyor başka türlü yok herhalde değil mi Subhanak Allahu Mebiyandik ve esheden la ilaha illa ve Rabbil ve Muhammed Ala